ilgili bitireceğiz. Genel imanı ondan sonra Resulullah'a imana geçeceğiz. Çünkü bütün rasullara iman etmek bizim için nedir? Genel bir imandan mükellefiz. Datayına girmemekle. Ne gelmişle kitap sünnette şeriat beketinde onu, onu ile mükellefiz. Ama kendi Resulümüze İslam'ın Resulüne inanmakla neden mükellefiz? Adenze'ye. Her şeyle mükellefiz bilmemiz lazım ki imanın üçüncü şeridi, dördüncü şartı tamamlansın. O da nedir? Rasullara iman. Yoksa rasullara iman tamamlanmasa Allah korusun imanımız ne olur? Bozulur. İmansız gideriz. Onun için her mümin mükelleftir. Resulullah'ın bütün detayını, hayatını ve detayini ve şeriatini bilmesi lazım. Evet. Şimdi biz anlattık Resulların birçok şeyini. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Resullar nediler? ve Resullar, peygamberler ve elçiler tebliğ meselesinde nediler? Masumdular dediler. İsmet sahibidiler. Neden masumdular? Masum ne demektir? Hata yapmaz. Ne de hata yapmaz? Risale-i tebliğde hata yapmaz. Neden? Masumdular. Çünkü Allah'ın seçkin kullarıdılar dedik. allah Teala kendi gözetimi altında onları yetiştirmiş. Risale-i onlara ne yapmış? Amanet etmiştir. Allah'ın Risalesinde hata olur mu? Olmaz. Yaratandır bu. Onun için allah Teala kullarını hata tebliğ meselesinde hataya düşmekten ne kılmış onları masum etmiştir. İsteseler bile hata yapamazlar. Olduğu gibi birebir tebliğ ederler. Bunu ile ilgili Allah subhanehu ve teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Diyor ki وَمَا يَنْتُقُ anil الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا Diyor ki Resul kendi hava nefsininden, kendi fikir ürününden bir şey konuşmuyor. Konuştuğu sadece vahile gelen risaleyi tebliğ ediyor. Burada ne oldu? Bütün görüşlerin yolunu çesti. Neden? Peygamberler hidayet imamlarıdır. Akıl dalalet imamının neyidir? Ürünüdür. Onun için İslam Akla karşı değil ama akla ne zaman karşı olur? Ne zaman şeytan gibi kullansan, emrin önüne çıkartsan. Emirden sonra akıl, ferzdir, şerttir, vaciptir çalıştırması. Emirden önce çalıştırması nedir? Cehenneme giden yoldur. İblisin yoludur. Allah'ın emrinin önüne emir katamazsın. Ama Allah'ın emrini verdikten sonra aklım çalıştırırım, bu emrin önüne çıkmam, bu emri nasıl yerine getiririm? Nasıl uygularım? Sonra Allah Subhanahu wa Teala diğer bir ayette, Maide Surasında diyor ki Ya eyyuhar rasulü belligh ma unzile ileyke min Rabbika, Ey rasul diyor sana ineni tebliğ et emir, fiil emir emir nedir? Emrediyor. Mükellefsin münidan. Ve in lem tef'al eğer yapmasan fe mâ bellekte risâletu eğer yapmasan risale tebliğ etmedi. Onun için Resulullah, Resulullah bütün Resulullah Allah'ın Resulleri elçileri, peygamberleri hiçbir emri cizlememişler. Bu ayetten. Hiçbir emri cizlememişler. Burada ve in lem tef'al bir de diğer olabilir yapmasın bir Resul. İn burada Arapca de in ihtimal örnek olarak eğer iz deseydi iz lem tef'al yani muhakkak yapacaksın ama yapma. Anlatabildim mi? Burada bazı müşteşrikler karıştırıyorlar. Arapcayı bilmedikleri için Diyorlar bak yani olabilir peygamber şey yapsın Resul'a uyarıyor yapmadan önce. Bu Arapçada bir belagat'tır. Ve in. in yani ihtimal vermiyor. Olmaz da ama eğer öyle bir şey olsa ki olmaz da böyle olur. Arapçada öyledir. Burada da diyor ve in lem tafham fema bellaghti Peygamberler bitti en sonunda hiçbir peygamber bir şey gizlememiş. Gördünüz mü? Tefsir nasıl oldu? Vakiden. Vallahu <gülüyor> ya'sikum minan nasi. Allah seni insanlardan koruyor. Neden koruyor? Allahu Teala seni öldüremezler. Sana zarar veremezler. Senin risaleni engel olamazlar. Oldular mı bütün peygamberlere bak. Hazret Adem'den Resulullah'a kadar. Hiçbir şeytanın elemanları peygamberlere tebliğde engel olabilirler mi? Olamadılar. Şimdi şeytan içi şekil engel olur. Bir gücü var kendisinin vesvese gücü. İki şeytanın gücü yoktur müdahale gücü. Adamlarını kullanır kimden ister. İnsin müdahale gücü var. İşte kafirlere diğer müdahale edin, durdurun, öldürün, çalın ama kendisi bunu yapamaz. Allah o gücü vermemiş ona. Kendisi süper güç verilmiş ona ne de? Vasvese. Ama şeytan gelip bu bardağı buradan ora koyamaz. Ama vasvese eder seni. Sen kendi eline kaldırırsın. Yaytan'a hizmet edersin. Onun için vasvese eden şeytan nedir? Engelleyemez. Neyi? Risalenin tebliğini. Hiçbir peygamber vasvese eden bir emri tercih etmemiştir. Tarih ispat ediyor. Eydir elemanlarıyla engel olmuşlar, e olmaya kalkmışlar. Ama olamamışlar. Çünkü Allah ne diyor? Seni biz kururuz diyor insanlardan. Biz koruruz seni. Neden dedi insanlardan? Şeytanlardan minbabı evle. Şeytandan zaten vahiy oluyor kurulmuşsun. İnsanların müdahalesinden. Onun için bu ayet Resulullah ilk Medine'ye gelirken gece ashab-ı kiramdan birkaç tane nöbatla bekçilik yapıyorlar. Mescidin etrafında, Resulullah'ın evinin etrafında. Kafirler geze gelip suikast yapmasınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Resulullah bu ayet iner gece zaman, vaktinde. Resulullah pencere açar, gidin diğer size ihtiyacımız yoktur. Allah beni korumayı şey yaptı, üstlendi. Allah seni kuruduktan sonra bir ordu kapıda olsa seni kimse kurtarabilir mi? Bu ayet ininden oldu. Sahabe içeri gittiler Resulullah. O günden vefat edene kadar hiç kimse Resulullah'ı kurumadı. Elbette çok hadiseler var. Mesela bir gün Medine'de bir ses oldu, Gürüntü çok. Ashab içeriye gece her çeşit kılıncına saldı, Kaçtı Medine'nin sokaklarında dolaştın. Baktılar Resulullah Medine'nin dışından geliyor. Gecenin karanlığında. Korktular ya Resulallah, nasıl yalnız çıktın gibi. Bir şey yok diyor. Ben gittim baktım sesin şeyine, kaynağına bir şey yoktur. Dönün rahat uyuyabilirsiniz diyor. Allah kurumuş onu. Bak Resulullah bir de yiğittir. Yiğitlerin de imamıdır. Evet. İnnallâhe la yehdi qavmel kafirin. Allah kafirlere ayetin sonunda ne diyor? Hidayet vermez bu kadar apaçuk, nelalete inanmasa, kafirlere vermez. İyidir. İsmet dedik, içi şekildir. Bir risaleden masumdular tebliğinde. Asıl ismet budur. Allah Teala'nın mesajını, şeriat paketini ulaştırmada, ne bir harif ekleyebilirler, ne bir harf unutabilirler. Bunda, bütün fırkalar elhamdülillah hemfikirdir. Ama ne kaldı? İnsanın yapabilecek risalenin tebliğindeki haricindeki meselelerden peygamberler masumdur, yoksa değil. Burada ümmetin icma ile peygamberler bütün kebirelerden ne masumdular? Çevire nedir? Böyük günah. Böyük günahın içine ne girer? Kifir girebilir. Şirk girebilir. Yine de büyük masiyetler, büyük günahlar girebilir. Zina, içki, yalan, he? aldatma, haset, kin, nefret. Bunlardan peygamberler hepsi nedir? Masumdur. Ne de hilef ettiler Sünnet alimleri? Küçük günahlerde racih olan orada da dediler, onlardan da masumdurlar. Ama peygamberler ahlaki olarak ne diler örnekdiler ümmetlerine. Sizin için Resulullah da en güzel örnek var diyor Allah Teala. Peygamberler örnektiler. Onun için ne olurlar? Ahlaklarında da örnek olurlar. Onun için bu hatalardan ne diler muafdılar. Ne kaldı mesela nerede hata yapabilirim? Resuller normal hayatta hata yapabilirler. İnsanlık hali hata yapabilirler. Yani Rasullar sallallahu aleyhi ve sellem küçük günahlardan dedik hata yapmaz e, e, küçük günahlardan bile maşumlar. Hatayı nerede yapabilirler? Dünyavi meselelerde yapabilirler. Ticarette yapabilirler. Savaştay hata yapabilirler ve seyir. Ama ne de yapmazlar? cendi ahlaklarında yapmazlar. Ne diyor? Unutkanlık yapabilirler. Yanlışlıkla bir şey yapabilirler. Bu hepsi olup bunların da delillerini getirir. Şimdi rasullar hata yapmaz. Allah Teala onları kurumuştur. Ne diyor Allah Subhanehu Teala? Taha surasında asa آدَمُ رَبُّ رَبَّهُ فَغَوَى ثم تبا هو ربه فتاب عليه وهدا diyor ki Adem Rabbine ne yaptı esyan etti. Fa Ondan sonra thumma taba hu rbehu gawa açtı yani Anlatabildim. Adem esyan etti. Ne de esyan etti? bilere gitmedi. Gaflete düştü. Allah'ın emrini, yasağını çiğnedi. Ondan sonra farkına vardığına etti. Eyvah dedi. Sonra Allah Teala ne yaptı? İmanından dolayı eyvah dedi. Hatasını fark ettikten dolayı. Thumme chtabahu Rabbuhu. Allah Teala bir de onu seçti kendisine. Fetâbe aleyhi ve hedem. Tevbe etti onun üzerine. ondan sonra hidayet yolunu gösterdi ona. Hidayet yolundaydır. Bir daha böyle yapma. Böyle yaptın. Bu çelimelerden istiğfar, tovbe edersin, affedersin ben de seni affederim. Adem hata yaptı mı? Yaptı. Nebidir, nebidir. Bütün peygamberler yapmıştır. Yunus Aleyhisselam Allah'ın emri olmadan Allah dedi azap göndereceğim. Kavmuna iman etmediler. Yunus Aleyhisselam Allah demeden ona çık, acel etti çıktı, erçen çıktı. Ne oldu? Balina'nın karnına düştü. Ne dedi? Baktı hakikaten bilirsiniz meselesini. Cemiye Miner nerede kendisi Yunus Aleyhisselam? Neynava'da. Neynava neredir? Bugün Irak'ın Musul'u. Musul'dan nere gelir? Beyrut tarafına gelir, Filistin tarafına. Oradan denize miner, böyle gelir. Denize miner, denizde işte yolda bilirsiniz, şey olur, sallanır. sallanır deniz. Oradan sonra bir tane diğerler çirvayet var. Sahih olan işte ata şeyleri atalım, yüklere ee, atarız hafiflesin. Atalar olmaz. On sonda insanlardan atarız. Kura atarlar Yunus Aleyhisselam'da çıkar. İç sefer, üç sefer Yunus Aleyhisselam'da çıkar. Bir rivayette de ki bu zayıftır, Beni İsrail'den gelmedir. Ama maalesef kitaplarımızda zikrolunuyor. Ola da bilir doğru olsun. Orada diğerler işte bir uğursuz adam var. Onun üzerine kura atalım. Atarlar Yunus Aleyhisselam'a çıkarlar. Bakarlar bu adam nurani bir adamdır. Kılıp kıyafeti yani düzgün bir adamdır. Ruhsuz adama benzemiyor. Bir daha atalım. Bir de çıkar. Onda Yünus Aleyhisselam diyor. Evet. Farkına varar. Atallar denize. Balık onu utar. Balığın karnında ne diyor? La ilahe illa ent. Subhaneke inni kuntu minel zalimin. Kendi nefsime zulmettim, hata Hatay ettim. Allah Teala tevbe eder. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir dene bir hata işledi. Bunu söyledi, muhakkak Allah Teala onu affeder. La ilahe illa ent subhanık. Seni tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Sene sadece tapacağım. Senden başka hak ilah yoktur. Seni de tenzih ederim bütün eksiklikten. Ve ikrar ederim ben zalimlerden. Neden ilah burada diyor, tenzih ediyor Allah Teala'yı? Çünkü sen kalktın, Allah'a ortak koştun. Neyi koştun? Hava nefis. Hava nefisten istesen putu istesen şehvetine. Onu da ilah yaparsın. Evet. Ayette geçtiği gibi gördünüz mü bir ne? kendi e, nefsini ilah yapmıştır. İttekeze ilahe hu hava. Kendi havasını, nefsini ilah yaptı. Evet. Sura Davud Aleyhisselam hata yaptı. İhtihad etti, hata yaptı. وضن داوود انما فتنه فاستغفر Davud Aleyhisselam'ın da kıssası meşhurdur. O da uzun bir hikaye. Ama sonuçta Hata yapabilirler. Bu türlü hatalar olur. Ama teblihte olmaz. ahlakta, çişisel halde hata olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hata yaptı. Evet yaptı. Nerede yaptı? Unuttu. Önle namazını çiricat kıldı. Ya Resulullah namaz kısaldı mı dediler? Hayır dedi ne oldu? Dedi çiricat kıldın. Hemen kalktı. İçiyi de tamamladı. Sonra sücde yaptı. Ondan sonra ne dedi Resulullah? Dedi inneme ene beşerun mitlekun. Ben sizin gibi bir insanım dedi. Ense kema tensun. Siz unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Feizâ nesîtu fedekirûni. Eğer ben unutsam beni hatırlat. Gördünüz mü? Burada niye Allah Teala sıfır hata, hiç hata yapmaz Resul? Bunlarda da yapmasaydı ne olurdu? şeytanın eline koz verirdik. Hadi al bunları, kullan sele bunlar ilahdiler işte. Peygamberler ilahlar. hata yapmazlar. Değil mi? Kibaz, ben İsrail, Hristiyanlar, Yahudiler ilah aldılar. İsa'yı ilah ettiler. Ee, Aziz'i ilah dediler, Allah'ın oğludur dediler, vahkız. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında ne söylerdir? Allahum <gülüyor> mağfirli hatiyati ya Rabbi benim günahımı affet. Demek ki günahı var. Khatiyeti, günahlarımı, hatalarımı. Ve cehli ve israfi fi emri. Cahilligimi ve aşire, aşire, bir meselede aşır aşir yetmemi. Ve ente a'lamu bihi minni. Sen o hataları benden daha iyi bilirsin. Allahumma ikhfirli ceddi ve hezli ve khatiyeti ve amdi vs. ne diyor? Gidiyor. Onun için ehl-i sünnet alimleri çibil kısmı demişler Resulullah küçük hataları yapabilirler dedikleri bazı akide kitaplarında bunu kast ediyorlar. Ki Resulullah savaşta da hata yaptı. Bedir Savaşı'nda biliyorsunuz. Suyu arkaya koyalım, öne koyalım. Ashab'a dedi bu emri ise emenne ve saddakna, semihne ve ta'na. Ama dedi bu senin görüşüyse ya Resulullah biz de herp ehliyiz. Bizim de bir görüşümüz var. Bunu arkamıza koysak daha iyidir. Resulullah dedi yok bu benim görüşümdür O zaman ya Resulullah bunu arkamıza koyak düşman sudan faydalanmasın. Resulullah da dedi tamam. Resulullah'ın sözü neydir burada? Görüşü. Savaş teknikinde hataydır. İkrar etti Resulullah. Suyu aldı geriye. Hurma meselesi vesaire. Hurmanın Şeyi aşılamama meselesi. Evet. Onun için peygamberler bu konularda hata yapabilirler. Neden? Allah'ın rahmeti gereği kimse onlara tapmasın. Eğilir. Ehl-i sünnet neye inanır? ehl sünnet inanır ki peygamberler ahlak babında he, normal hayatlarında örnek insanlardır. Örnek insan nedir? Yani allah Teala diyor cennetlik, insan cennete girmek istiyorsanız bunlar gibi olacaksınız. Bu örnektir. Allah'ın rahmetine bak ya. Hem bize tevri göndermiş hem pratikini göndermiş. Ha ben tevriden anlamam okup yazarlığım yoktur. O zaman bak bu adama taklit bunu. Bunu kendine örnek al. Bir ustaya gelip diyorsun benim için böyle böyle bir masa yap. Anlatabildim mi? Her usta leb demeden leblebi anlamaz. Çok az var böyle ustalar. Ama adamın önüne resmini koysan, yani maketini görsen, koysan, desen bunun gibi bir tane yapmanın için artık yani o eğer bunu da yapamıyorsa o usta değil demek ki. Sen de bu tevriyi Allah'ın Risalesini algılamıyorsun. uygulamasını da örneğin görüp anlamıyorsan o zaman sen cehennemin odunusun. Allah'ın yanında yeri hak etmemiş Allah'ın cennetine girmeyi hak etmemişsin. Ve insanların maalesef binde 999'u hak etmemiştir. Nasıl nadir usta, ender usta az olur? E öyledir. Onun için de şükretmemiz lazım. allah Teala bizi bu insanların içinden seçmiştir. Onun için ehl sünnet diyor, peygamberler insanların en mükemmelidirler. Ahlakta, akılda çamal aklına varmış. Ahlakta en akılleridir. Amelde en mükemmelleridir. Sözde en sadıklarıdır. Nesepte bile en tahirleridir. Yani nesepleri bile soyları neden? Çünkü bir peygamberin soyu belli olmasa ne olur? İnsanlar ne derler? Ya bu soysuzdur, çimdir, tanımürüs köleydir filandır. Hayır. Resulları Allah Teala en iyi kavmin en efendilerinden çıkardı. Soyları belli, sulalesi belli, bir de tahir yerden gelmiştir. Babası belli, ataları belli. Sonra Siyerleri de nübüvvetten önce hiçbir şey yoktur içlerinde. Çetrefil yoktur, kötü bir şey yoktur, pırlanta gibidir siyerleri. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kırk sene ne diyorlar Resulullah'a? Sadık'ın emin. Sadıktır, emniyetlidir. Beni Haşim'in neyidir? Çiçeğidir, gülüdür. Sadık'ın emindir. Bütün peygamberler öyledir. Kalpleri en şefkatli olur. Şefkat istiyorsan Resulullah'ı örnek alırsın. Sözün güzelini istiyorsan hikmetle konuşmakta Resulullah'ı örnek alın. Hayatında en güzel, mükemmel şahıs istiyorsan Resul'lardır. Allah'ı temsil ediyorlar yer üzerinde. Nasıl olmaz? Bir de Allah'ın rahmeti gereği İnsanlar diksinmesin diye rasulları bütün ahatlerden selim kılmıştır. Yani hastalık, sakatlık, yani Resul'un gözü şaşı olmaz, burnu yamuk olmaz, değil mi? Rengi çirkin olmaz. Her zaman rasulların şeyi şekli şemayleri o toplumun en güzelleridir. En düzgünleridir. Neden? Çünkü insan gözde davet eder. İnsanlar böyle Resullara bakarken gözleri de bile hürçmesin. Neden bu böyle yapıyor allah Teala? Rahmeti gereği. Onun için Hz. Musa'ya zannediyorlar. Musa, beni İsrail'de adet imiş. Denize gidermişler, şeye, nehre gidermişler. Her şey çıplak üzermiş. Ben İsrail'de bu adet varmış. Kötü bir adet. Hazreti Musa böyle yapmazmış. Cidermiş kendisi tanha yerde taşın arkasında bir gün ne dediler? Dediler bu Musa'dan peygamber olmaz. Bunun illetçi arızalıdır, Onun için kendisini gizliyor. Bir gün elbisesini taşın, taşın altına koymuştur. Celir elbisesine elbisesini yel uçurur. Koşar elbisesinin arkası ise elbisesini yakalasın. Fevbi hacer, fevbi hacer. Koşa koşa diyor. E, elbisem taş, elbisem taşa gitti. Yani taş elbisem aldı. Taştan elbisem kalktı, uçtu. Onda ben İsrail cöreller. Bakarlar fiziki bunun çok mükemmeldir. Allah Teala onları bir şey. Onun için bütün peygamberler fiziksel olarak en mükemmel olurlar. Su su bilmem ne bu arizelerden, bu hastalıktan olarda da hiçbir zaman olmaz. Neden bu ada Allah'ın rahmetidir? Ata insanlara güzel görünüslüler daveti Allah'ın kabul bulsun. Ne diyor Allah Subhanahu ve Taala En'am surasında? Allahu a'lemu haythu yec'alü Allah en iyi bilir risalesini çime getirir. Çime bırakır? Allah'ın rızası olur en mükemmel yere gide. Sonra hani m suresinde 89 dokuzuncu ayetten ediyor: diyor el-Ladin ateyna hum el Kitaba wal-Hukma wal Biz bulara hücmünübuwatu verdik. Sayır yani onların şeylerini. Fáin ykfr biha hâ ulâi, fád wkelna biha qouma, leysu biha kafirin." Olayık alddin hadallahu olarca hidayet vermiş, fabi hudahe muktedi. Siz de oların hidayetleri üzerine cidin Bütün peygamberlere nedir? Mükelleftir insanlar uymaya. Peygamberlerin Cörevlerinden birisi nedir? Örnek olmaktır. İmamlar da her zaman mükemmel olmaları lazım. Ne diyor Allah Subhanahu taala? Ve <gülüyor> cealnahum ummeten yahduna bi Bizim emrimizden size imam oldular. Bizim emrimizden size önder oldular. Wa ohayna ileyhim fi'l-hayrat. Onlara da vahiy verdik. Güzel hayır işleri bütünlü yapın. Ve ikamatis salati ve ita zakati ve kanu lena abidin ve namaz. bu cinayettir şeriatın emrine ve kanu lena bize de abidlerden idiler yani kulluğun kulluğu yerine getirip kullukta da imamdılar örnektiler sonra resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ne diyor ve inneke laala hulqin azim sen en en yüce ahlak üzeresin. Hulukun azim. Onun için Hazreti Ayşe anamıza sordular Resulullah'ın ahlakı nasıl neydir? Dedi kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'idir. Yani ne demek istiyor? Yani Resulullah Kur'an'ı uyguluyordur. Yani Allah'ın sözünün temsilcisidir, maketidir her üzerinde. Temsil ediyor. Gel yani sen kibir Kur'an'dır. Kur'an neye emrediyor? O canlandırmış Kur'an. Sonra meşhur ayet Ahzab suresinde 21. ayet. Laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenatun. Kim için örnektir Resulullah diyor? Limen kana yarju yarju Allah'a yevmel âkhirî, ve yevmel ahiri ve zekra Allah'a katiren. Kim Allah'ı çok zikreder ve Allah e, Allah'ı ve ahiret gününün hesabını eder. Allah ahiret günü hesabını eden çok zikreder. Resulullah'ı çerine örnek alır. Ama etmeyen örnek almaz. Onun için bugün de Müslümanlar içimizde çok. Değil mi? Müslümanlar çok ama niye Resulullah'a örnek almıyorlar? Birçoğu da Müslüman. Yani Müslüman cemaatlerin de içinde Resulullah'a örnek almıyor. Şeyhin örneği alıyor, hocasını örneği alıyor. Neden? Hakkıyla Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ı ve ahiret gününün hakkıyla bilmedikleri için hesaba katmıyorlar. Ne diyor? Diyor Resulullah bana şefaat eder ya. Ben Resulullah'a sarılım o beni Allah'tan kurtarır. Talihsiz. Sen Allah'a sarıl. Allah'a sarıl Resulullah vasıtasıyla. Onun için biz deriz? Ya Rabbi Resulullah hakkına beni affet demeriz. Bu yanlıştır. Ne deriz? Ya Rabbi Resulullah'a uyduğumuz için, onu sevdiğimiz için bizi affet. O zaman iki tarafında şeyini kazanırsın. Resulullah'ın şefaatini kazanırsın, Allah'ın rahmetini kazanırsın. Ama celdi Allah'a törpül getirdim sana. Resul-i için beni affet. Sen hakkından bana tecavüz et. Ha, o ne oldu? Sen çimiden alışveriş ediyorsun, burada bir alemindir. Onun için Resullar bize örnektir. Qul ma a'konu li an ubdilahu min tilqaa nefs'i. Dediler ki bunu değiştir, ey Muhammed. Bu ayetleri değiştir bir kısmını. Ne bizden diye la ilahe illallah deme. Başka şey hepsini kabul ederiz. Bu türlü sorular sordular Resulullah Resulullah ne dedi? Ben kendi nefsimden bunu değiştiremem. Benim görevim değil bu. Yapamam. Elimde değil. İnet tebiu illa ma iley. Ben sadece vahiy, mükellefüm tebliğ ediyorum. Aracıyım ben enni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim ben korkarım o azim günden o o o azim gün azabından korkarım rabbi ma'asyanetse Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok meselede taviz vermedi neden elinde değil Yol haritası bellidir Vellezî câe bis-sıdqi وَصَدَقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Çim, Sıdıkla geldi. Kim geldi? Peygamberler. وَصَدَقَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ الصَّالِحُونَ Bunlar hakkıyla muttakidler. Peygamberler de hakkıyla muttakidler. Kendi geldikleri vahyi hakkıyla yerine getirmişler. İyidir. Bir korkunç daha ayet var. O da Resuller mazumdular. Kendilerinden bir şey yapamazlar. Onun için müsteşrikler bu ayet onları mahvetti. Dediler ki Kur'an'ı Muhammed yazsaydır onları böyle iddia edirler. Muhammed kendisinden Kur'an'ı uydurdu. Ama bu ayeti içine koyamazdı ya. Bu ayet çok korkunçtur. Ne diyor ayet? Durçu velau takavela aleyna ba'd al-aqawil Allah Teala velau chi peygamber elçim bizim dilimizden bir şeyler söylese bizim söylemediklerimizi bizim dilimizden söylese la ahadna minhu bil-yamin thumma laqata'na minhu al-watin Fama minkum min ahadin anhu haazizi Meydan okudu. Allah Teala burada meydan okuyor. Kime kullarına? Ne diyor? Eğer bizim dilimizden Muhammed bir şey söylese, elçin, <gülüyor> le'ehezna minhu bil yemin, sak tarafından hemen kupar alırız onu. Sak tarafından böyle çekeriz onu, çarparız onu. Ondan sonra ne yaparız? لَأَخَذْنَا مِنْ أَثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ Sağ damarında şah damarını çeseriz. Yani kalbi durar ölür. Allah istese anında insanı çarpar diyenler ya. Evet. Ondan sonra ne diyor? Allah Teala bir de kullarına meydan okuyor. فَمَا مِنْكُمْ فَمَا مِنْكُمْ min اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ siz de ona hiçbir şey yardım yapamazsınız. Artık bittişiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Neden? Bu dünya toplansa sene bir fayda verse Allah istemez o faydayı kimse veremez. Bu dünya toplansa sene bir zerel verse Allah istememişse zerel verilmez. Onun için Resul sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey kendisinden getirmiyordu peygamberler. Ne mükellefler onuyla emel amel ediyorlar. Ondan sonra bu cahil insanlar işte değiştir, cetir. Burada Allah subhanehu ve teala tekid için Resul'ların dilinden ne diyor? De onlara, o zavallılara. Bizim elimizde bir şey yoktur. Biz sadece mükellefiz. Bize tebliğ olanı tebliğ ediyor. Sonra Allah Teala dilinden ne diyor? Fehel rusul illa illel belâhul mubin Peygamberler elçilerin üzerine mükelleflik nedir? Apaçık, beyan etmektir. Beyan nedir? Apaçuk Allah'ın mesajını Açıklayacaktır inşallah. Açıklayacak. Onun haricinde Allah subhanehu ve teala onlardan bir şey mükellef kılmamış. Yani bunlar değişemezler, maçsumdular. Evet. Bütün peygamberler, kavmlarına bu balagla gelmişler. Helak olduktan sonra geçiyorlar, ey kavmimiz biz size tebliğ etmiştik, biz size demedik böyle olursunuz. Siz dinlemediniz cezanızı çektiniz. Ama bütün bizim ümmetimizin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu wa taala ahir zaman peygamberi olduğu için ne yapmış? Ani cezalar kalkmıştır. Ahirete bırakılmıştır. Çünkü imtihandır. O zaman da inanmasan mucizeler apaçık geliyordu inanmadın, cezan kesiliyordu. Evet, bütün peygamberler geldiler. Lut aleyhisselam, Salih aleyhisselam ee Lut aleyhisselam